Şimdi abi Peygamber Aleyhisselam sadece zahiri değil, ruhların da sultanı olduğunu söylüyor. Peki delilin nedir? Bak şimdi. Hazreti Ebubekir'in bir sözü var abi. Çok bilirsiniz sözü. Vücudumu öyle büyüt ki cehenneme benden başkası sığmasın diyor. Bunu duyduk değil mi Vatan abi? Daha önceden duyduk. Ama olayın aslı şöyle. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Ebubekir'e sorar. Sen dün nasıl bir amelde bulundun ki Allah sana cennette bir köşk verecek. Sen o köşkün hangi penceresinden baksan cemalullahı göreceksin. Ve Ebu Bekir cevap verdi. Her zamanki gibi ya Resulallah Efendimiz aleyhisselam buyurdu. İyi düşün ya Ebu Bekir mutlaka farklı bir şey vardır. Ebu Bekir buyurdu. Dün ben senin ahir zaman ümmetinin ahiretteki durumunu düşündüm. Ahir zaman ümmet. Onlar o gün çok perişan olacaklar. Ama sen ümmetine çok düşkünsün. Onların o hallerine sen üzüleceksin. Ağlayacaksın. Ama ben seni çok seviyorum ya Resulallah. Ağlamana dayanamam. Bunları düşünürken kalbim galyana geldi. Ve birden titreme aldı. Ellerimi açtım dua ettim. Ya Rab. Bedenimi öyle büyüt, öyle büyüt ki cehenneme benden başkası giremesin ve Resulullah üzülmesin dedim diyor. Dayanamadığı şey peygamberinin üzülmesi. Soruyorum kardeşim. O cahiliye asrının bir insanını Hazreti Ebu Bekir gibi güzide ve efsane ve inanılmaz bir zat yapmak. Peygamberlikten başka ne ile olabilir?